あの日はあなたのお気持ちをお伝えします。 Nefis teskilesiyle ve ahlakla ilgili dersler yapmaya başlayacağız. Geçen hafta söylediğimiz gibi, tabi、e, nefis teskilesi derken kelimenin anlamını biliyorsunuz, nefsün arındırılması demek. Neden nefis teskilesine başlayacağız diye veya bu da nefis teskilesiyle ilgili, nefsini arındırma ile ilgili bazı noktalara geçmeden önce birkaç mukaddime yapalım önce. Neden işte nefis teskilesine neden giriyoruz? Nefis teskilesinin amacımız nedir? Nefis teskilesinde esaslarımız nelerdir? Bunlara biraz değinelim inşallah. Başta neden nefis tezkiyesi yapıyoruz diye eğer soracak olursak. Çünkü nefis tezkiyesi, nefsi arındırma, kurtuluşun yoludur. Allah subhane ve teala Kur'an-ı Kerim'de insan nefsinden bahsederken diyor ki وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا O nefsi yaratan ve düzelten Allah'a yemin ettikten sonra ve diyor ki Allah azze ve celle Allah o nefse Fucuru ve takvayı ilham etmiştir. Yani insanoğlunun nefsinde iki tane yön var. Bir takva yönü var, bir de bunun yanında insanoğlunun nefsinde fucur, fısk yönü var. Yani iki meyil var. Ya harama meyleder ya da salih olan amelere meyleder. Daha sonra Allah kurtuluşun yolunu açıklarken قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَكَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Kim o nefsi arındırırsa, içinde olan fucurdan, fısktan arındırırsa, muhakkak ki o kurtuluşa ermiştir diyor Allah Azze ve Celle. Kim de onu arındıramazsa, daha da o kötülüklerin içerisine gömerse, işte o adam da ne olmuştur? O adam da hüsnana uğramıştır diyor. E şimdi bütün yaşantımızda, amellerimizdeki tek hedef nedir? Kurtuluşa ermektir. Öyle değil mi? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَرْ Kim cehennemden kurtulup, ateşten çıkarılıp cennete sokulursa, işte o adam kurtuluşa ermiştir diyor Allah subhanehu ve teala. Madem ki bizim amacımız da kurtuluşa ermektir, o zaman bizi kurtuluşa götüren amelleri tespit etmemiz lazım. なんで、あなたは何を言うの Sizin bedenlerinizde bir et parçası vardır. O et parçası sağlamlaşırsa, güzelleşirse, bütün cebet güzelleşir. O et parçası bozuk olursa, o et parçasında bir problem olursa, bütün cebet de onunla beraber ne olur? Problemli olur diyor. O da kalptir. O zaman şimdi şöyle bir olay var. Vücutta vücutta hakim olan, vücutta yön veren şey nedir? İnsanın kalbidir. Öyle değil mi? Şimdi bunu şöyle örneklediğimiz diyelim ki Peygamberül Rasulullah A.S.'nin hadisini iki belde düşünün. Bir belde İslam beldesidir, asr-ı saadette olduğu gibi ve onu yöneten insan Müslümandır. Onu yöneten insanın Müslüman olmasıyla beraber halk da nedir? Bazısı isteyerek, bazısı da istemeyerek İslam çerçevesi içerisinde yaşarlar. Veyahut da şu anı düşünün, içinde yaşadığımız anı düşünün, bizi yöneten kafirleri, mürtedleri düşünün. Bunlar kafir olduklarından, fasık olduklarından dolayı halk da isteyerek veya istemeyerek küfrü yaşıyor. Öyle değil mi? Demek ki insanların güzelliğinde ve kötülüğünde yöneticinin ciddi manada bir etkisi vardır. Vücut da bunun gibidir. Vücudu da bir belde gibi düşünün. Vücudun yöneticisi kimdir? Vücudun yöneticisi kalptir. İşte bu kalp sağlam olursa peygamberin dediği gibi vücut da kimi azalar isteyerek, kimi ise istemiyerek ne yapacaktır? İslam vücutu içerisinde hayatını geçirecektir. Ama yok ayar, bu kalp yani yönetici vücutun yöneticisi fasıl fazil olursa vücut da buna göre hareket edecektir. E peki şimdi bu kalp nasıl güzelleşir, bu kalp nasıl veyahut da kötü olur? Yani vücuda hükmeden bu kalbin durumu nasıl belirginleşecek? Tabi kalbi sağlamlaştıran, işte kalbi güzellik üzerine sebat ettiren, Allah'ın nuruyla dolduran bir takım ameller vardır. Aynı şekilde kalbi kötülüğe bulandıran, üzerine siyah noktaların geçirildiği bir takım ameller vardır. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte ne diyor? Bir Müslüman bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta konur diyor. Eğer tövbe ederse o siyah nokta çekilir. Tövbe etmezse siyah noktalar öyle bir çoğalır ki ta ki bütün kalbi kaplayacak şekle gelene kadar. Şimdi o zaman mesela düşünün bu kalp var, bu kalbi zikirle besleyen, bu kalbi Kur'anla besleyen, bu kalbi işte takva ile namazla oruçla besleyen bir insanın kalbi. Vucuda da aynı bu şekilde hükmedecektir. Ama bunun müzikle, gıybetle, işte laf götürüp getirmekle veya otur ne bileyim kötü ortamda bulunmakla, harama bakmakla besleyen bir insan bu kalbi olanı olacak bir şekilde vucuda bu şekilde kötü bir hükmedecektir. Yine bunun yanında mesela kalp vucudun vucuda hükmeden kalptir ve bu kalbin arındırılması lazım. İşte kalbi arındıracak olan ameller nefis teskisi ilminun konusudur. Kalbi arındıracak ameller. Nefis teskiresi ilminin konusudur. Bundan dolayı ne yapıyoruz biz? Artık bu amellerden bahsedeceğiz. Yine mesela düşün, hepimiz ilim talebesiyiz. Yani hepimiz ilim öğreniyoruz, bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Özellikle tevhid talebesiyiz hepimiz. Şimdi aldığımız ilim vucudun neresine geçiyor? Aldığımız ilim vucudun kalp kısmına geçiyor. Öyle demiştik çünkü dedik kalpte vucutta yönetici olan nedir? Vucutta yönetici olan kalptir dedik. Şimdi şurada çok güzel bir su var, çok tatlı bir su var, şurada da önümüzde iki tane bardak var. Bardağın biri kirlidir, öbür bardak ise temizdir. Yani bu örneği iyi anlayalım. Bardağın biri kirlidir, öbür bardak ise nedir, öbür bardak ise temizdir. Şimdi biz bu güzel suyu içmek istiyoruz. Güzel suyu içmemiz için suyun güzel olmasıyla beraber aynı zamanda kullandığımız bardağın da temiz olması lazım ki su temiz bir şekilde içeriye gitsin. Öyle değil mi? Eğer yıkanmamış kirli bir bardağın içerisine suyu doldurursanız su ne kadar temiz olursa olsun yine bulanık bir şekilde içeriye gidecektir. İşte ilimlerin amellerin hepsinin geçiş yeri neresidir? Kalptir. Eğer bu kalp başlangıçta temizlenirse bütün ameller güzel bir şekilde içeriye ne yapacaktır? Gidecektir. Özellikle ilim. Mesela düşünün diyelim ki adamın kalbi, adam kalbini arındırmamış adamın kalbinde kibir hastalığı var. Mesela ve bu adam ilim öğreniyor. Şimdi ilim nedir? İlim ya insanın kibrini artıracak Veya insanın tevazu sünü arttıracaktır. Temizlenmemiş, arındırılmamış olan bir kalbe, kibrin gir, ilmin girmesine yapacaktır. Onun kibrini arttırmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. O zaman her işin başında, yani sadece bu ilim değil, ben sadece ilmi örnek verdim. Ne yapmak lazım? Önce bir kalbin arındırılması lazım. Bunu cihaz içinde düşünebilirsiniz. Mesela mücahit dediğiniz insan malını ve canını Allah yolunda en değerli olan şeylere feda ediyor ama şimdi bu feda ya onu cennete götürecektir. veya insanlar desinler diye riyadan dolayı bunu yaparsa eğer bu onu ne yapacaktır? Bu o zaman onu cehenneme götürecektir. Öyle değil mi? Şimdi arınmamış bir kalp düşünün bu kalbin cihaza çıktığını düşünün. Şeytanın bu kalbi kandırıp öyle değil mi? Şeytanın bu kalbi kandırıp insanların riyası için canını ve malını feda ettirmesi çok kolay bir iştir. Fakat kalp alındırılmışsa, ihlasla doldurulmuşsa Allah'ın sevgisiyle doldurulmuşsa şeytan ne kadar uğraşırsa uğraşsın Bu adam malını ve canını ne yapmaz? Malını ve canını çünkü kalp temiz ya Allah'ın dışında bir sebebi için asla ve asla fedatmez. Ha o zaman bu bizim için davetçiler için de geçerli. Mesela davet ettiğimiz insanlar ya bizi cennete götürecektir bu insanlar veya bizi cehennemin ortasına götürecektir. Eğer arınmamış bir kalple biz bu insanları davet edersek ne davetimizde ihlal olacak? Ne bu insanları işte Allah'ın zati için değil de desinler diye daha fazla adam kazandı diye olacaktır. Fakat kalp arındırılmış bir hale getirilirse eğer. O zaman yapmış olduğumuz davetin temeli iklassa dayanacaktır. Aynı zamanda insanlar desinler diye değil, gerçekten İslam ümmetine bir faydamız olsun diye insanları İslam'a davet etmiş olacağız. Eğer böyleyse kalbin arandırılması bu kadar önemliyse, her işin başında kalbin arandırılması da hangi ilmin konusudur? Nefis teskisi ve ahlak ilminin konusudur. Biz de inşallah ne yapacağız? Bu sebepten dolayı bir, bir sebepte yani bu bu meselelere anlatmamızın sebeplerinden bir tanesi de budur. Yine aynı şekilde mesela özellikle bizim içerisine düştüğümüz hatalardan bir tanesi, nefis tezkiyesi ahlak bütün peygamberlerin ortak davetidir. Hani biz genelde bunu daha önce de bundan bahsetmiştik. Genelde mesela insanlara bütün peygamberlerin ortak daveti tevkittir diye bahsederiz. Doğrudur. Fakat aynı zamanda bütün peygamberlerin ortak daveti nedir? Bütün peygamberlerin ortak daveti nefis tezkiyesi üzerine bina edilmiştir. Bakın mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlığa tavsiyede bulunurken, hani bu onun bunun tavsiyesi değildir, Allah'ın tavsiyesidir. Allah Azze ve Celle ne diyor? وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُلَّهِ Biz muvakkak ki sizden önceki ehli kitaba ve size Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik diyor Allah. Şimdi İmam Gazali bu ayetin tefsirinde diyor ki İhya'da, eğer diyor takvadan daha hayırlı bir şey olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle onu emreder İnsanların bütün maslahatını, insanlara en faydalı olacak olan şeyi, en güzel bilen Allah olduğundan dolayı geçmiştekilere ve gelecektekilere Allah'ın tavsiyesi nedir? Allah'ın tavsiyesi takvudur. Etakvuda nedir? Nefis teskilinin veya ahlak ilminin temelini oluşturan şey gene takvudur. Aynı şekilde bakın mesela bütün Peygamberlerin davetini Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de anlatırken, mesela şu Araf suresinde insanlara tevfiği sunduktan sonra Peygamberler ne diyorlar? Efalat et takun. El ateçapun, Allah'tan korkmaz mısınız? Allah'tan sakınmaz mısınız? Demek ki peygamberler tevhidin yanında insanlara sunmuş oldukları şey nedir? İnsanlara sunmuş oldukları şey aynı zamanda takvadır. Eğer mesela bu peygamberlerin ortak daveti ise ve biz de peygamberlerin varisleri olduğumuzu iddia ediyorsak, ne yapmamız lazım? Sadece bir yönüne ağırlık göstermeden dini bir bütün halinde alarak onu insanlara bu şekilde sunmamız lazım. Öyle değil mi? Zaten fesadın çıkmasında din alanında bozulmanın en büyük sebebi nedir? Her bir taifenin bölüp bölçük olup dinin bir tarafına ağırlık verip insanlara bu yönü sadece din buymuş gibi sunmalarıdır. Yani mesela bakın biraz böyle dinin siyasi yönüne el atanlar sanki din sadece siyasettir. İşte dinin tağut bölümüne el atanlar sanki din sadece tağutu inkar etmektir. Öyle değil mi? Dinin ahlak boyutuna el atanlar sanki din sadece erde oturup zikir çekmektir gibi insanlara anlatınca Allah'ın dini bir türlü ne olmuyor, açıkça çıkmıyor. Sebebi de insanların Allah Teala çünkü Kur'an-ı Kerim'de emretmiş olduğu bu değildir. Yani verildiğini ameli dohuflu fisdil mi kafeten? Eyyimane dener, İslam dinine bir bütün halinde girin diyor Allah. Yani böyük-pöyük olmayın. Hani Allah'tan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam da Kur'an-ı Kerim'de diyor, sen fırka-fırkalara bölünmüş olanlarla senin bir işin yoktur diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam.、A. O zaman bizde ne yapmamız lazım? Eğer gerçekten tefrik düzenle bir nesin inşasını istiyorsa. Yeryüzünde tevhidin hakimiyetini istiyorsak o zaman İslam'ı biz bütün şekliyle insanlara sunmak lazım. Ve buna da baktığımız zaman sadece tevhidden oluşmuyor din. Ve zaten nefis tezkiyeti de tevhidin bir parçasıdır. Aynı zamanda peygamberler ikisini birden insanlara sunmuştur. Ve mesela biz genelde Mekke toplumundan bahsederiz. İşte cahiliye toplumuyla kendi toplumumuzu birbirine kıyaslarız. Öyle değil mi? Bakın cahiliye toplumuna ilk Mekke toplumuna inen ayetlere. Genelde Allah subhanahu ve aleyhi ve sellem neden bahsediyor? Ahiret gününe imandan bahsediyor. Öyle değil mi? Cennetten ve cehennemden bahsediyor. Ve insanlardan istikamet üzerine olmalarını, Allah'tan korkmalarını, severek, rica ederek Allah'a karşı bir şeyler yapmalarını insanlardan talep ediyor. O zaman aslında Allah-u Teala ilk başta insanlara ahiret gününe imanı öğreterek de ne yapıyor? İnsanların kalplerini arındırıyor bir. Çünkü cennete ve cehenneme hakkıyla iman etmiş olan bir kalp, Yapmış olduğu amellerde ne yapacaktır? <gülüyor> Cennet ve cehennem eksenini davranacaktır. Bir şey yaptığı zaman Allah'ın müjdesi olduğundan dolayı beni cennete yaklaştıracak diye salih amelleri işleyecek, beni cehenneme götürecek veya ateşi bana dokunduracak diye adam ne yapacaktır? Cehennemden de kaçınacaktır. O zaman sadece din esaslarından Allah'a iman, Allah'ın iman listesiyle Tahrutu inkar etmek değildir dinin nefsı aynı zamanda nedir ahiret gününe iman cennet ve cehennem inancının işte kıyamet günü bilincinin insanların kalbine yerleştirilmesi de aynı zamanda tevhidin bir parçasıdır. Bakın hatta Kur'an içerisinde Hazreti Rasul'un davetiyle ilgili Hazreti İbrahim'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için yapmış olduğu bir dua var yani bu gerçekten çok önemli bir nokta diyor ki Hazreti İbrahim Rabbana rabba fihi m Rasul minhum 私たちはあた言葉を言うことあなたの言葉を言うことです。あなたはあなたの言を言うす。あなたはあはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあはあなたあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあはあなたはあなあなたははあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなた 私たちの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言 l ことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉 a 言うことはあなたの言葉を言うこと ل あなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言葉を言うことはあなたの言葉を言葉を言うことはあな Müminlere kendi işlerinden bir peygamber göndermekle iyilik yapmıştır. O peygamber onlara bizim ayetlerimizi okur, onları temide çıkarır, sonra onları arındırır, ondan sonra onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Hadis İbrahim'in duasında arındırma üçüncü sırada iken Allah duası kabul ettiğini bildirdiği ayette insanların arındırılmasını ikinci sıraya alıyor. Yani peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın ayetlerini okuduktan sonra en büyük vazifesi nedir? En büyük vazifnesi insanları arındırmaktır. Allah'ın nefse yerleştirmiş olduğu fıstımdan fucurdan o ilham etmiş olduğu fıstımdan fucurdan nefisleri arındırıp takvoya ne yapmaktır? Takvoya ulaştırmaktır. Tabi、e, bunun yanında aynı zamanda biliyorsunuz biz ehlülünnetin yanında imanın tanımını yaparken iman nedir diyoruz? İman ağzla söylemek, kalple tasdik etmek, organlarla amel etmektir diyoruz. Ve iman artar ve eksilir diyoruz. İmanı bu şekilde tabi bizim yaşadığımız bu toplumda özellikle malturidi ve eşhari itikadına sahip olan insanların birçoğu ne değildir? İnsanların birçoğu、e, imanın tanımını bu şekilde yapmazlar. Onların yanında iman ağızla söylemektir. Kalple tasdik etmektir. Bazıları da ekstradan şart getiriyorlar. Ağızla da söylemesi lazım ki israf hükümleri icra edilsin. Oysa bizim yanımızda nedir? Amel imandandır. Bu bizim itikadımızın değişmez bir parçasıdır. Biz bunu neye de merak söylüyoruz? Çünkü Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de 私たちはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことは a なたの r 葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあな Kabe'ye döndüründüğü zaman bazı sahabeler vefat ediyorlar kıble değişmeden önce. Şimdi diyorlar Ya Resulallah peki kıble değişmeden önce namaz kılanların hali ne olacak? Allah bu ayeti indiriyor. Allah sizin imanlarınızı boşa çıkarmaz. Yani ne demek? Allah sizin namazlarınızı boşa çıkarmaz. Allah namazı ne diye isimlendiriyor? Allah namazı iman diye isimlendiriyor. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerde mesela Bukhari'de iman babı, yani hep bu hadislerde dolu. Mezar en basitinden vef beni kayıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldiği zaman Peygamberimiz diyor ki sizi onlara dört şey emrediyor, dört şeyden de nehije diyor. Diyor ben size imanı emrediyorum. Etadru'n emel iman. Siz imanın ne olduğunu bilir misiniz dedikten sonra kelime şahadet namaz oruç. Ondan sonra hac. Ve malınızın beşte birini ganimetten ganimetin beşte birini vermenizdir diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Onlara öğretiyor. Yani imanı tanımlarken namazı, zekatı, ameli de imandan ne yapıyor? İmandan sayıyor. Şahabet soruyor. Hangi amel en faziletlidir yararlı Allah? İmanın bildi atıyor. Allah'a iman etmektir diyor. Ameli iman diye yine. Hemen amelden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne zikrediyor? İmanızı zikrediyor. O zaman tabii bu uzatılabilir. Müslüman、yani, alimlerinden bunu zikredenler, mesela en basinden. İşte İbn Cetir daha Bakara Suresinin başında、e, Eliflamim dedikten sonra onlar kitaba iman ederler. Yükmüne var ya oradan mesela imam Ahmed'ten imam Şafii'den imam Malik'ten ve selefin birçoğundan işte amelin imanın amel amelin imandan olduğunun ne yapıyor mesela naklediyor. Lafı uzatmadan diyorum ki elü Sünnet'in yanında amel imandanıdır. Bunda kesinlikle ne yoktur, ihtilaf yoktur. Sadece mürciye grubu işte esharî ve mahturiđiler ve sonradan gelenler. amelin imandan olmadığını söylemişlerdir. Ama delillerin her şey Kur'an ve sünnet neyse baştan sona amelin imandan olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Amel imandansa eğer nasıl imanın üzerinde duruyorsak aynı şekilde amelin üzerinde de durmak zorundayız. Ve bir de el-i sünnet olarak diyoruz ki bakın bu çok önemli bir noktadır. Tabi itikadı teori olarak bilmek ümmete hiçbir şey getirmiyor. İtikadın pratik olarak bilinmesi lazım ki ümmet bir şeyler elde edebilsin. Diyoruz iman salih amellerle artar Öyle değil mi? Masiyetlerle iman eksilir. Peki imanın artması eğer ameller nese, amel de işte amel nefis teskhisinin konusuysa, o zaman bu meselelerin üzerine ciddi manada eğilmek lazım. Yani iman ya artar ya eksilir. Öyle bir hale gelir ki insana Allah'ın rahmetinden uzaklaştıracak kadar iman eksilebilir. Bu imanın eksilmemesi için, insana Allah'ın rahmetinden korunmaması için, ahiretteki ebedi kurtuluştan olmaması için, o zaman imanı arttıracak etkenlerden ne yapmak lazım, bahsetmek lazım. Bu da amelledir. Çünkü salih amellerle imana aktar. E salih ameller de hangi ilmin konusudur? Salih ameller de nefis tezkiyesi ilminin konusudur. Bu ve benzeri saydığım bazı sebeplerden dolayı, daha bu çoğaltılabilir, birçok sebep sayılabilir. Ne yapılması lazım? Nefis tezkiyesi meselesine ehemmiyet gösterilmesi lazım. Ve bundan dolayı da Allah nasip ederse inşallah biz nefis tezkiyesi meselesini anlatmaya çalışacağız. Nefis nasıl arındırılır, işte nelerle kuvvet bulur, nelerle zayıflaşır bunları anlatacağız. Tabi burada şöyle bir soru var. <gülüyor> nefis tezkiyesinde asıl nedir? Nefis tezkiyesinde asıl nedir? Yani nefis tezkiyesi konunun esasını, nefis tezkiyesi ilminin esasını ne teşkil eder? Dediğimiz zaman Kur'an ve sünnet teşkil eder. Her şeyde olduğu gibi, ileride açıklayacağım birkaç sebeplerinden dolayı, Kur'an ve sünnet teşkil eder. Neden dolayı? Çünkü Allah subhanehu ve teala, Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle bir kaide getiriyor. Hazreti şeytanla Adem aleyhisselam cennetten kovuldukları zaman, gökten indirildikleri zaman Allah azze ve celle şöyle bir külli kaide, genel bir kaide koyuyor. Diyor ki Hazreti Adem'e فَإِمَّا <gülüyor> يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ نِي هُدَنْ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاءَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Benden size bir hidayet gelecektir diyor. Yani benden size hidayet nedir? Allah'ın kitapları ve peygamberlerdir. Benden size hidayet gelecektir diyor. Kim benim hidayetime tabi olursa işte o sapıtmayacaktır. Ve ahirette de şakilerden olmayacaktır. Yani cehennem ehli olan şakilerden olmayacaktır. Demek ki insanın sapıtmaması ve öbür tarafta sapıklardan olmayıp kurtulanlardan olabilmesi için Allah'tan gelen hidayete ne yapmak lazım? Allah'tan gelen hidayete tabi olmak lazım. Bu işin Kur'an'ı boyutu. Ve daha birçok örnek verilebilir. Kur'an'ın hidayet ve rahmet olduğu, Kur'an'ın insanlara doğru yolu gösterdiği, en kuvvetli olan insanlara ittiği gibi ayetler delil gösterilerek Ne yapılabilir? Kur'an her şeyin esası olduğu ve bunun için nefis desteklerinde de esasların Kur'an'dan belirtilmesi gerektiği anlatılabilir. Aynı şekilde Sünnet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? "Menaamile amel neyse Alihi emrün astu varaddu'n. Kim bir amel yaparsa, o da bizim yapmadığımız bir amel olursa, o amel Allah katında nedir? O amel Allah katında reddedilir. Ve bir amelin Allah katında kabul olabilmesi için iki şart vardır. Nedir bunlar? İhlaz ve Sünnete tabi olma. 私たちのためにあなたはあな ö は l e たはあ e たはあ e たはあなたはあな o n あなたはあなたはあ e たは r なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ a たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた t あなたはあなたはあなたはあなたはあなた e あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは r なたはあなたはあなたは n なたはあなたはあなたはあ i たはあなたはあなたはあなたはあなたはあな Öyle değil mi? Bir takım amellerin yapılması ve bir takım amellerden de kaçınılmaktan oluşan bir ilimdir bu. Şimdi amellerin Allah katında kabul olup, insanın kalbine fayda verip, kıyamette insanın mizanında görürüz, insanı cennete sürebilmesi için bu amelin bir Kur'an'a göre olması lazım. Yoksa sapkınlığa yol açar. Allah ne diyordu? Benden size bir hidayet gelecektir. Kim ona tabi olursa sapmaz ve şakilerden olmaz. Demek ki ona tabi olmayan sapacaktır ve şakilerden olacaktır. Aynı zamanda nedir bu? Sünnete uygun olması lazım ki bu amelin Allah katından makbul olsun. Yoksa insan çalışır çalışır çalışır çalışır işte bugün bir takım、e, sofilerde olduğu gibi yapar yapar yapar fakat bu amel Kur'an ve sünnet doğrultusunda olmadığı için Allah katında bunun neyi yoktur? Allah katında bunun hiçbir değeri yoktur. Hristiyanları düşünün bu nefis tezkiyetinin en önemli meselelerinden. Hristiyanların halini düşünün mesela. Hazreti Ömer bir tanesini görüyor. Adam çalışmış, yorulmuş böyle ibadet ede ede evlenmiyorlar mesela. Amilatun nasibe taslaneran hamiyet diyor. Çalışmıştır ve çok çalışmış nasibe. Yorulmuştur fakat ateşe girecektir. Niye ateşe girecek bu adam? Oysa o kadar amel yapmış Allah için odaya kaplanmış evliliği dünyanın nimetlerini terk etmiş ama yine de cehenneme gidecektir bu adam. Sebebi nedir bunu? Çünkü sebebi bu adam sünnete ve Allah'ın istediği doğrultuda ne yapmamıştır. Amen yapmamıştır. Ve bakın Kur'an ve sünnete göre yaşamak ne demektir? İnsanın belli bir ölçü içerisinde yaşaması demektir. Öyle değil mi? Kur'an ve sünnete göre yaşamak şeriatta insanın belli bir ölçü içerisinde yaşaması demektir. E şimdi nefis tezkiyesi meselesinde de buna en güzel örnek biz amel seçiyoruz. Bizi Allah'a yaklaştıracak, nefsi ve kalbi arındıracak ameller tercih ediyoruz. Öyle değil mi? Şimdi bu amellerde Allah'ın hoşuna gidecek ameli belirlemede hiçbir zaman akıl müstakil olamaz. Yani akıl şu Allah'ın hoşuna gider, bu Allah'ın hoşuna gitmez diye böyle bir yetkisi yoktur aklın. Bunun en büyük delili nedir? Mesela sahabeler geliyorlar peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına soruyorlar. Peygamberin ameli nedir? İşte hanımı anlatınca şöyle namaz kılar, şöyle oruç tutar, şöyle gece ifadeti yapar. Biri diyor vallahi evlenmeyeceğim. Biri diyor vallahi sürekli gece namazı kılacağım. Biri diyor vallahi hiç orucumu yemeyeceğim, sürekli oruç tutacağım. Şimdi bunların yapmış olduğu bu üç tane amel de nedir? İnsani Allah'a yaklaştıran, nefsini arındıran ameller. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ne oluyor size diyor. Bensin Allah'tan en çok korkanınızken, en takvalonuz ve en aliminizken diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bazen yerim, bazen oruç tutarım, bazen yatarım, bazen kalkarım namaz kularım. Ben ve ne yaparım? Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakın şimdi sahabeler Allah'a yaklaştıracak. Nefsi arındıracak ameli tespit ettiler. Güzel. Fakat şeriatın ölçüsü içerisinde tespit edemediklerinden dolayı peygamberden ciddi bir tenkitle karşılaştılar. Öyle değil mi aleyhissalatü vesselam? Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değil diyor. Yine peygamber mesela hutbe veriyor. Bakıyor Allah'ın biri ayakta durmuş güneşin altında bekliyor. Öyle mi? Ne oluyor bu adama diyorlar? Ya Resulallah güneşin altında beklemeye, hiç konuşmamaya ve oruç tutmaya yemin etti diyorlar. Peygamber diyor gidin ona söyleyin otursun, güneşin altından çekilsin ve orucunu da tamamlasın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakın şimdi burada adam kendince kendini Allah'a yaklaştıracak bir amel tespit etmiş. Öyle değil mi? Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ameli kabul etmiyor. Gidin diyor ona söyleyin güneşin altında durmasın. Ona söyleyin otursun ayakta da durmasın. Konuşsun ama orucunu tamamlasın. Çünkü orucu tamamlamak şeriatın ölçüsünde... Doğru bir ameldir. Peygamber buna devam et diyor. Fakat önceki ilk üç amel şeriata uygun olmadığından dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yap diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu bıraksın diyor. İşte bize Allah'a yaklaşılacak amelleri seçerken Allah'ın razı olacağı amelleri seçerken akılla davranırsak biz de bu sahabelerin düştüğü duruma düşeceğiz. Fakat şeriat yani Kur'an ve Sünnet ile ölçü içerisinde davranırsak ne olacak? Bu bizi en güzel alana götürecek ve kesinlikle tenkitle karşı karşı tetkiletenkitle de karşılaşmayacağız. Mesela buna en güzel örnek Sofiler. Şimdi İslam bir örnek verelim, Sofilerin anlayışını ve İslam'ın anlayışını ve ne sonuçlara götürdüğünü bir gösterelim. Kur'an-Sünnet ölçüsünde olmadığı zaman. Şimdi İslam insana ne yapıyor? İslam insana diyor ki yediğin zaman doya yeme doya doya yeme yani karını tıka basa doldurma diyor tabi bu az yeme meselesini ders içerisinde anlatacağım inşallah öyle değil mi peygamber aleyhissalatü vesselam üçte birinin midenin üçte birinin yemekle doldurulmasını bize ne yapıyor bizi irşad ediyor şimdi az yemek ve zült hayatı yaşamak islamın bize öngördüğü nedir bir hayat şeklidir zült ve az yemek şimdi sofi geliyor az yemek islamdan islamda var ya sofi az yemek meselesini alıyor tamam güzel aslını islamdan aldı Fakat ölçülerini İslam'a göre belirlemediği zaman ne oluyor? Hangi sonuçlara götürüyor? Kendini aç bırakmaya başlıyor. Kendini aç bırakmaya başladığı zaman birinci muhalefet ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Ehlin senin üzerinde hakkı vardır. Allah'ın senin üzerinde hakkı vardır. Herkesin hakkını eda et diyor. Tabi peygamber direkt söylemiyor. Sahabeden Selman Ebu Derda'ya söylüyor. Ebu Derda peygambere söylüyor. Peygamber de doğru diyor. Selman doğru söylemiştir diyor. Şimdi adam bir İslam'ın genel kaidelerinden birine muhalefet etti nefsinin hakkı olan yemeği nefsine vermedi iki ölçüsüz bir şekilde kendini aç bırakıyor ya bu adam şimdi aç kalan bir insan bunlar kendilerini böyle odalara kapatıp aç kalmaya başlıyorlar ve aç kaldıkları sürede neyi düşünüyorlar sürekli Allah'a yaklaşmak Allah'la beraber olmak Allah'ın rızasını elde etmek cennete gitmek sürekli sütsüz olan bir adam ne görür serap görür pınarlar görür öyle değil mi Aynı şekilde sürekli aç olan bir adam da neyi düşünüyorsa o anda onu görmeye başlıyor. İşte muhiddini arabi gibi zındıklar fazla açlıktan sonra çıkıp ne diyorlar? Ben Allah'a gördüm. Şimdi aslında bu nesne bazı âlimler diyorlar ya, bunlardan birçoğu gerçekten ikhlaslıydı. Şimdi hepsi zındık değildi bunların, yani İslamı bozmak için, İslam'a zarar vermek için İslam'a girmiş sofiler değillerdi. Bunlardan bazısı gerçekten ikhlaslı olan insanlardı. Fakat Allah'a yaklaştıracak amellerde ölçüyü tutturamadıklarından dolayı sapıttılar. Bak örnek adam mağaraya kapanıyor nefsi aç bırakmaya başlıyor. Şimdi niye mağaraya kapandı? Allah'a yaklaşmak için. E bu adam sürekli neyi düşünüyor? Sürekli Allah'ı düşünüyor. Şimdi aç olan bir adam tıbben ne yapar? Düşündüğünü görmeye başlar. Öyle mi? Gördüğünü zanneder. Serhat gibi. Adam iki gün sonra çıkıyor ne yapıyor? Ben Allah'ın yanına çıktım. Allah bana böyle dedi. Bize de deden şeytan da böyle bir fırsat kolluyor. Yakar adamı. Adamın üzerine ne yapıyor? Adamın üzerine çullanıyor. Aha sen Allah'a gördün. Aha sana vahiy geldi. Aha şöyle oldu derken adam bir çıkıyor. Bana bir kitap verildi. İşte ben dün gece rüyamda Allah'a gördüm. Bana dedi ki yaz. Ben de yazmaya başladım. Öbürü çıkar der işte. Bana dedi ki al şey peygamber ümmetim sana emanet ama ümmetimi kaybetme ümmetimin işlerine ilgilen bunlar hepsi neden kaynaklanıyor? Bazısı zındıkluktan kaynaklanıyor İslamı bozmak için fetihlerle İslam'a girenlerin yapmış olduğu şeyler silahla İslamı yenemeyince itikali çöketmekle İslamı、e, çürütmeye çöketmeye çalıştılar. Kimisi de gerçekten iyi niyetli insanların ölçüde olmadıkları zaman ölçü dairesinde olmadıklarından dolayı. Ya, başlarına gelen bunlar ne? Musibetler. Çünkü Peygamberimiz ne diyordu? Ben size iki şey bıraktım diyordu. Siz bunlara yapışırsanız eğer benden sonra asla ve asla sapıtmazsınız diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi nefis tesliyesi de İslami ameller. Öyle değil mi? İşte Peygamberin bize bırakmış olduğu şekliyle bunlara sarılırsak Kur'an ve sünnetten esaslarını alırsak ne olmayacağız? Hiçbir şekilde sapıtmayacağız ve elak olmayacağız. Fakat Kur'an ve sünnetin ölçülerinin dışına çıkıp da bu işi gerçekleştirmeye çalışınca işte geçmiş zamandaki sohbiler en güzel örneği Futuhat Mekiyye veyahut da işte Fususul Hikem gibi Muhiddin-i Arabi'nin kitaplarında kimisi Allah'ı gördüm der, kimi Allah'la ilişkiye girdim der, haşa ve kella kimisi Allah'a kadına benzetir kimisi Allah'ın kucağına oturuyorum, saçımı okşuyor bana direk veriyor der kimisi ben niye peygamberden alayım ki Allah benim kalbime hülül etti ben direkt ondan alıyorum der bunlar hep nedir? Zült Şakva nefis teskiresinde şeriatın ölçülerinin dışına çıkma ve Peygamberimizin bahsetmiş olduğu helak olma işle nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın bahsetmiş olduğu helak olma işte budur. Şimdi yine burada şöyle bir şey var, üzerinde durulması gereken bir nokta nefis teskiresinde. Şimdi、e, dönelim şöyle bir neden nefis teskiresi diyelim. Yani nefis teskilesinin amaç sar amaç nefis teskilesidir, yoksa nefis teskilesi bir araç mıdır? Yani bizim nereye götürecek bu nefis teskilesi? Bir de onu düşünelim. Şimdi Ukrayna boyutunu anlatır. Nefis teskilesin Ukrayna boyutu nedir dedik? Nefis teskilesin Ukrayna boyutu şudur. Yani bizi ulaştıran Allah'ın rızasına naile olup cennete elde edip öyle değil mi? Nefsi fucurdan fıstan arındırıp takva seviyesine ulaşmak. Tanburatı güder. Peki bunun dünyalık faydası ne olacak? Yani aç kalacağız, fazla konuşmayacağız, gıybet yapmayacağız, kadına bakmayacağız, müzik dinlemeyecez, içki içmeyecez, Allah'ın hoşgördüğü amelleri yapacağız da veya o da yapma dediklerinden kaçınacağız da. Tabi bu bu nedir yani bizini nereye ulaştıracak? Bunun bizi ulaştıracağı nokta şudur: Biz ne için yaratıldık? İnsanlar ve cinler Allah'a ibadet etmek, Allah'a kul olmak için yaratıldılar. Öyle değil mi? Müslümanın görevi nedir? Allah'ın hakkı ile kul olup Kendi hisleriyle Allah'a teslim olduktan sonra bütün insanlığı zulmün, küfrün, şirkin karanlığından çıkarıp Allah'ın übudiyetinin nuruna, genişliğine ne yapmaktır? Götürmektir. Sahabenin anladığı ve rüsteme söylediği gibi. Neye geldiniz buraya diyor. Allah bizi buraya gönderdi diyor. Ta ki insanları ne yaparım? Kulluğa kulluktan çıkarıp sadece bir olan alemlerin Rabbi olan Allah'a kul edelim diyor. Şimdi insan insanları Allah'a kul etmede insanın iki yolu vardır. Kendi Allah'a hakkıyla kul olduktan sonra İki yol vardır. İnsanı Allah'a, insanları da Allah'a kul etmek için küfür, zulmün, tavuttların kulluğundan çıkarmak için ya davet vardır veya ortada ne vardır? Veya ortada cihat vardır. Öyle değil mi? Davet, cihatın sözlü şeklidir. Cihat dediğimizde davetin nedir? Davetin silahla yapılan şeklidir. Şimdi ikisi de çok zor olan ameller olduğundan dolayı ve bu yol gerçekten çok engellerle dolu olduğundan dolayı öyle değil mi? İnsan zorluklarla karşılaştığı zaman, isterse davet yolunda, isterse cihad yolunda, insan zorluklarla karşılaştığı zaman, şeytan onun ayağını kaydırmasın diye, insan nefs'e hoş gelen şehvetlere meyledip Allah'ın davetini, cihadını bırakmasın diye, bunlara başlamadan önce bir nefsini ne yapıyor? Nefsiz şehvetlerden fıstınlı fujurdan arındırıyor. Ta ki yeri ve zamanı geldiği zaman. Mesela bir davetçi düşünün, örnek vereyim bir tane. Adam davet yapıyor. Çok da güzel tevkide anlatıyor. Adamın önünde iki yol var. Ya davet yaparken şahısların isimlerini vermeyecek veyahut da cezaevine gidecek. Ya şahısların isimlerini vermeyecek. Yani insanları saptıran tavgutların ismini vermeyecek veyahut da ne yapacak? Veyahut da cezaevine gidecek. Şimdi bu adam yani insanları Allah'a kul yapma eyleminden önce nefsi arındırmışsa eğer, öyle değil mi? Cezaevini düşündüğü zaman zaten bu adam dünyayı kendine cezaevi kılmış bundan önce. Zaten kalbini kendine cezaevi kılmış bu adam. Kendini oraya hapsetmiş, kendini Allah'a adamış. Bu eyleme geçmeden önce nefsini güzelce arındırmış. Cezaevini bu adam elinin terciyle yitecektir. Bir şey olmaz çünkü bu adam cezaevini, cehennemi zaten yaşamış. Yani geceleri uykusunu bölerekten, oruç tutaraktan, aç kalaraktan bu adam bunu zaten yaşamış. Bu adam bu kafaya düşmeyecektir. Ve insanları saktıranların adını verecek ve cezaevine girme pahasına da olsa hakkını yapacaktır, haykıracaktır. Bakın şimdi ne oldu burada? Burada bu insan daha önce de nefsini arındırmıştı ya. Allah'a insanları kul yapma eyleminde. Önce kendi kul olurken nefsi arındırdı. Sonra insanlara Allah'a kul yapacağı sırada ne oldu? Bu defa bu adam arındırdığından dolayı dünya şehvetlerine hiçbir şekilde sapmaz. Ve Allah'ın rızasına nail olur. Öbür taraftan başka bir tane davetçi düşünelim. Bu davetçi nedir? Bu davetçi mesela nefsi arındırmamıştır. Sadece okumuştur, boş laf kalabalığı yapmıştır kafasında kalbinde. Şimdi bu adamın önünde bir diplomadan iki hakiki bir davet var. Öyle değil mi? Şimdi diplomayı aldığı zaman doktor diyecekler, yüksek lisans yapmış diyecekler, hürmet edecekler, maaş alacak. Ama bunu yaptığı zaman da hakkıyla insanlara daveti ulaştıramayacak. Öyle değil mi? Tağuti bir sistemin kurumunda görev yaparken bu tağuti insanlara anlatması ne değildir? Mümkün değildir. İşte nefsini arındıramayan adam muhakkak bu kasaya düşecektir. Çünkü nefsini arındıramadığından dolayı dünya nimetlerine ne yapacaktır? Dünya nimetlerine meyil edecektir mutlaka. Bunu mücahit işinde düşünün. Yani kendisi Allah'a kul ol önce şimdi iki aşama vardır bir Allah'a kul olursun sonra Allah'a asker olursun. Adam Allah'a kulluğu aşamasında nefsini güzel bir şekilde arındırmışsa insanları da Allah'a kul yapmak, tağutların kulluluğundan kurtarmak için yapmış olduğu cihatta mesela önüne iki şey çıktı. Şimdi bir cihad edecek gelecek şehir olacak, iki kısa yoldan ganimeti elde edecek insanları soyacak, malı canı helal olmayanların malını canları Helal diyecek, paralarını alacak, öyle değil mi? Kendisi zengin olacak. Çünkü adam nefsini önce arındırmışsa buraya asla tamah etmez. Çünkü bu nefs arındırılmış olduğu için buraya aslanmayabilir. Ne yapacaktır? Cihare edecektir insanlara Allah'a kulu yapmaya çalışacaktır. Fakat nefsini arındırmamış bir adama şeytan gelecek. Aha, işte sana çözüm ne? İşte sana fırsat. Bak bunları öldürdüm mü, malını aldım mı, şöyle yaptım mı? Haksız bazı amellerle adamın ayakını ne yapabilir? Adamın ayakını kaydırabilir. İşte insanın yaratılışındaki gayenedir Allah'a kul olması daha sonraki aşamada kendi kul olduğu gibi kendi, herkese Allah'ın kuludur da hani bir genel kulluk vardır, bir de özel kulluk vardır. İnsanın seçimiyle tercih ettiği kulluk vardır. İnsan kendi seçimiyle Allah'a kul olduktan sonra bu da mı ne yapacaktır? İnsanları kul yapacaktır. Öyle değil mi? İşte insanları kul yapmadan bu davet, bu yol gerçekten çok zordur. İster bunun cihad yönü olsun, ister bunun davet yönü olsun. İksinde de çok büyük engeller ve çok büyük dünya şehvetleri vardır. İnsanın önüne konulan arındırılmış bir nefis buna asla iltifat etmez. Bu şehvetlere yolunu olduğu gibi devam eder. Kınayıcının kınamasından korkmaz, babanın annenin şunun bunun kovmasından, toplumun dışlamasından, ölümden, cezaevinden korkmaz. Çünkü bu nefes nedir? Arılmıştır bir defa. Ama öbür taraftan diğeri ilk tehlikede bakarsınız, ayakının üzerinde gerisin geriye ne yapar? Ayakının üzerinde gerisin geriye döner. Daha ilk engel der. Çünkü dünya şehvetlerinden meyleder. Niye? Çünkü bu adamın nefsini ne olmamıştır, arınmamıştır. Kurulup karabalığı yapar, ama zorluk anına geldiği zaman bir şey yapamaz. Aynı şekilde bu noktadaki yanlış bir yanlış anlamaya da değinelim. Bu da gene sofilerin nedir? Bu da gene sofiler biliyorsunuz. İslam'a kendini nispet edip de İslam'ın kendilerinden kurdun, Yusuf'un kanından beri olduğu gibi beri olduğu sofiler öyle değil mi? İslam'ın en çok nefis tezkiyesi yönüne ne yaparlar? Nefis tezkiyesi yönüne ağırlık verirler. Şimdi bunlar nefis tezkiyesine ağırlık verdikleri zaman nefis tezkiyesindeki dünyevi ve uhrevi amaç nedir? Bunu akledemediklerinden dolayı ne yapıyorlar? Asıl gayeye, hedefe ulaşamıyorlar. Yolun ortasında sapıyorlar. Bir akiz bunların zararı ümmeten ne oluyor? Daha büyük oluyor. Bizde ilk nefsinin arındırılmasındaki asıl sebep nedir? Allah'a özel kulluğu seçtikten sonra insanlara Allah'a kul yapma yolundaki engellere karşı dayanıklı olmalıdır. Öyle mi? Dünyevi yönden. Şimdi bu adamlar bunu idrak edemediklerinden dolayı asıl amaç yani araç ya bu amaca ulaşmak için araç. İnsan aracı güzelce akredip ölçüsünü anlamadığı zaman zamanla araç ne olmaya başlar, araç amaç olmaya başlar. Sofilerde olduğu gibi bir odaya kapanıyorlar, öyle değil mi? Nefsini arındıracağız, arındıracağız, arındıracağız, arındıracağız derken öbür taraftan İslam elden gidiyor, şeriat ayaklar altına alınmış Müslümanların kanı hiçe sayılıyor. Adam daha da odada ne yapıyor? Adam daha da kapamış tekkede, zaviyede, magara da adam daha da nefsini nefsini arındırıyor, nefsini teskil ediyor. Neden? Çünkü araç olan nefis teskilisinin hududunu, ölçüsünü adam bilmediğinden dolayı araç araç olmaktan çıkıyor ve amaç haline alıyor. İşte bu saydığım, yani baştan beri saymış olduğum birçok sebep ve nedenden dolayı ne diyoruz? Diyoruz ki biz nefis tezkiyeti ilmine ehemmiyet vereceğiz, nefis tezkiyeti ilmiyesine başlayacağız. Uhrevi olarak nefsi arındırıp Allah'ın kurtuluşuna erebilmek için, Allah'ın rızasına nail olabilmek için, dünyevi olarak da davet ve cihat yolunda karşımıza çıkan ve insanın fıtratında, insana sevgili olan, öyle değil mi insanın hoşuna giden, dünya şehvetlerine karşı, Sabit bir şekilde durabilmemiz için nefsi ne yapacağız? Nefisleri arındırmaya çalışacağız. Bu sebeplerden dediğim gibi asıl olarak da nereye dayanacağız? Sofilerin ve bazılarının sapıp amellerinin boşa gittiği gibi bizimki de olmasın diye asıl olarak da Kur'an ve sünnete dayanacağız dedik. Ve burada benim şöyle bir tavsiyem var size. Önce kendime başlangıç olarak sonra size. Şimdi birden dersi anlatmayacağız. Öyle değil mi? Her gün bir madde anlatacağız. Bir gün ihlası anlatacağız, bir gün rüyayı anlatacağız, bir gün zikri anlatacağız, bir gün fişri anlatacağız. Öyle değil mi? Ben diyorum ki gelin, yani kendi kendimize, kendi iç dünyamızda Allah'a şöyle bir söz verelim. Her derste, ben de başta olmak üzere, her derste anlattığımız şeyi hayatımızda tatbik etmeye çalışalım. Elimizden geldiği kadarıyla, yani tabii bunun hesabını kimseye vermeyeceğiz. Bu bizimle Allah arasında olan bir şey. Fakat buna baştan azmedersek, inşallah Allah bize bunu ne yapacaktır? Allah bize bunu kolaylaştıracaktır. Mesela düşünün, diyelim bugün şeyi anlattım. Kalbi bozan、e, amelleri biliyorsunuz. Alimler dört kısma ayırıyorlar ya. İşte gözün bakışlarında ölçüyü kaçırmak. Mesela diyelim ki gözün bakışlarında ölçüyü kaçırma meselesini bugün anlattım. Yolda gittiğimiz zaman gerçekten sürekli aklımızda tutalım. Ya ben kimseye bakmayacağım. Ben harama bakmayacağım. Gözüm çarparsa başımı önüme alacağım. Bu şekil bu şekil kalbe bunları işlersek Zamanla bir bakacağın, biz hiç düşünmeden, biz baktığımız zaman kalp göze aşağıya indirecek. Çünkü kalp arındı ya bir kere. Yani harama bakmaktan, kadından muhatap olmaktan kalp bir defa arınacak. Mesela zikri düşünün, zikrin faziletini anlattık diyelim bir gün derste. Gittikten sonra herkes evde şöyle bir şey yapsın. Ya arkadaş, gücünüzün yettiği kadar fette kullar hemen statatım. Allah'tan gücünüzün yettiği kadarını yapınız, korkunuz. Peygamber ne diyor? Size emrettiklerimi gücünüzün yettiği kadar yapın diyor. Ede gittiğimiz zaman kendimize böyle özel zikirler verir diyelim. Ama gün içerisinde velev bir tane dahi olsa, velev bir defa subhanallah dahi demek olsa onu ayrı bir şey yapalım ve kalbi buna ne yapalım? Kalbi buna alıştıralım. Gece namazı diyelim, bir gün yapamıyorsak veya işte、e, hafta boyunca yapamıyorsak ayda bir defa yapalım, olmuyorsa senede bir defa yapmaya çalışalım. Olmuyorsa bir gece uyumayalım, bekleyelim o namazı kılalım ondan sonra yatalım ama Öğrendiklerimize hayata tatbik edelim ki Allah bu öğrettiklerimize, anlattıklarımıza bereket sokun. Yani biz böyle bir azimde bulunursak, böyle bir girişimde bulunursak, böyle bir adım atarsak, emin olun Allah ayaklarımızı sabit kılacaktır. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? İhres ala men yansa uke westain billerhi walatadiz. Yani sana faydalı olan işi seç. Ondan sonra Allah'tan yardım dile ve yoluna devam et. Yani aciz kalmayın. Önce seçeceğiz. Nefis tertibesiyle ilgili amelleri seçtik. Ondan sonra Bismillah diyor, biz bir az medelim. Allah'ın izniyle Allah bizi ne yapacaktır? Allah bizi yolda yürütecektir. Bu da benim neyim? Bu da benim. Yani önce kendime, sonra size olan tavsiyem. Ameli olarak herkes kendine böyle bir jetbel tutarsa ve bunu gerçekten önemserse, her öğrendiğimizi oraya kaydedip gün içerisinde gücünün yettiği kadar uygulamaya çalışırsa Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede bayağı güzel bir şekilde kalplerimizi arındırmış olacağız diye Allah'tan temenni ediyorum. Allah inşallah cümlemizin nefsine takvasını verip Allah bizim nefsimize arındırmamızda bize yardımcı olsun. Wa aakhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.